Büyük hac ve veda hutbesi. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem hicri 10. yılı Zilkade'nin 25'inde hac yapmak üzere Mekke'ye hareket etti. Yanında onu bütün mücadelesinde yalnız bırakmayan sahabesi vardı. Bir zamanlar Allah'ın dinini istedikleri için her türlü işkenceye maruz kaldıkları Mekke'ye gidiyorlardı. Kutlardan temizlenmiş olan Kabe'yi tavafa gidiyorlardı. Bu arada Hz. Muhammed sallallahu aleyhi ve selleme peygamberliğin gelişi de 23 yılını dolduruyordu. Binlerce hacı gitmişti Mekke Allah'ın emirlerinden birisi olan haç farızasını yerine getireceklerdi. İmkanı elveren bütün Müslümanlar katıldılar bu haç kervanına. Her gücü yeten için Kabe'yi tavaf etmenin bir Allah hakkı olduğuna inanmışlardı onlar. Yol bakımından gidebilenlerin o evi hac etmesi Allah'ın insanlar üzerinde bir hakkıdır. Kim inkar ederse bilmelidir ki Allah bütün alemlerden müstanidir. Hz. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bu hac esnasında hem hac yaptı hem de Müslümanlara hacın esaslarını öğretti. Hz. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem de bir göç havası sesiliyordu. Sanki bir başka ülkeye bir başka dünyaya sefer intibaı vardı hareketlerinde tıpkı yolculuğa çıkacak bir yolcu gibi geride bir şey unutmak istemiyor kendisi için büyük bir aileyi andıran ümmetini geride bırakacağı için onun bütün ihtiyaçlarını görüyor ona lazım olacak dini vecibelerini öğretmeye gayret ediyordu Geride kalacaklara hiç ama hiçbir noksanlık bırakıp gitmek istemiyordu. Bunun içindir ki bu hac esnasında fırsatı geldikçe ümmetine konuşmalar yapıyor, sohbetler ediyor, hutbeler okuyordu. Bu hutbelerin en önemlisi İslam tarihinde meşhur olan ve onun ümmeti olduğuna inanan her insanın ezberleyip, tatbik etmesi gereken veda hutbesidir. Peygamberlik görevini çektiği bütün meşakkat ve işkencilere rağmen en güzel bir şekilde yerine getiren Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem görevinin sonunda bundan 15 asır önce. Müslümanların şahsında bütün insanları son bir defa uyarmıştır ki, biz bu son uyarıya veda hutbesi diyoruz. Veda haccında etrafında toplanmış olan binlerce Müslüman vasıtasıyla, insanlığa gönderdiği son ilahi mesaj. Biz rehber dinildiği takdirde, bütün yüzyılların insanını her türlü sosyal, ekonomik, siyasal ve dini çıkmazlardan kurtaracak olan bu mesajın sadece birkaç noktasına temas etmekle yetineceğiz. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem hutbesine şöyle başladı. Ey insanlar! Sözümü iyi dinleyiniz. Bilmiyorum, belki bu seneden sonra sizinle burada ebedi olarak bir daha görüşemeyeceğim. Siz mutlaka Rabbinizle kavuşacaksınız ve o sizden dünyadayken yaptıklarınızın hesabını soracaktır. İnsanoğlunun susmaya muktedir olamayacağı o günde dünya hayatı gözlerinin önünden geçecek... Ve yaptıklarının hepsi gündeme girecektir. Ah diyecek, keşke hayatın için salih ameller yapsaydım ama onun oya karışı artık fayda vermeyecektir. İnsanlar inançlarına göre dünyadaki ideolojilerine, mücadelelerine ve izledikleri yolların görüşlerine göre yaptıklarını itiraf edeceklerdir. Bir kısmı diyecek ki Ey Allah'ım ben dünya hayatım boyunca yedim içtim eğlendim. Ey Allah'ım ben senin gönderdiğim peygamberle mücadele ettim. Ey Allah'ım ben senin emirlerini tebrih edenlere işkence yaptım. Ey Allah'ım ben hayatım boyunca şarap içtim ve onun için çalıştım. Ey Allah'ım ben hayatım boyunca Müslümanlara iftira ettim. Diğer bir kısmı da şöyle diyecek. Allah'ım senin emrettiğin gibi sadece sana kul olmaya çalıştım. Allah'ım senin dinin uğrunda savaşarak şehit oldum. Allah'ım senin yolunda her şeyimi terk ederek hicret ettim. Allah'ım senin rızan için tağutlarla mücadele ettim. Allah'ım senin sev dediklerini sevdim, sevme dediklerini sevmedim. Allah'ım ...senin emirlerini ihtiva eden Kur'an-ı Kerim'e rehber olarak bakıp yaşamaya çalıştım. İşte bütün bu muhakemeyi Cenab-ı Hak kendisine kulluk yapmaları için yarattığı insanların iyilerini kötülerinden ayırmak için yapıyor... Bunun içindir ki yani bu korkunç hesap günü konusunda insanları uyarmak içindir ki Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem veda hutbesinin ilk cümlesini buna ayırıyor. Siz mutlaka Rabbinizle karşılaşacaksınız ve o sizden dünyadayken yaptıklarınızın hesabını soracaktır. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem daha sonra şöyle devam etti. Sakın benden sonra eski sapıklıklara dönüp de birbirinizin boynunu vurmayın. Yani İslam'ı terk edip kendi heva ve heveslerinize uymayın. Faizin her türlüsünü yasaklıyorum. Faiz sistemini ayaklarımın altına alıyorum. Ne zulmediniz ne de size zulmedinmesine razı olunuz. Yani insanları ezen, onlara zulmeden her türlü sisteme karşı çıkınız. Ne bu sistemlerle insanları eziniz ve ne de bu sistemlere boyun eğerek eziliniz. Kan davaları da kaldırılmıştır. Bugün şeytan sizin şu topraklarınızda egemenliğini kaybetmiş yönetimi son bulmuştur. Fakat siz yasaklamama rağmen küçük işlerinizde dahi ona uyarsanız o memnun olur. Dininizi korumak istiyorsanız hiçbir işinizde ona uymayınız. Sizin kadınlarınız üzerinde hakkınız, onların da sizin üzerinizde hakları vardır. Ey müminler! Arap'ın Arap olmayana, Arap olmayanında araba hiçbir üstünlüğü yoktur. Üstünlük ancak Allah davasına bağlılıktadır. Yani ırkçılık ve asabiyet kaldırılmıştır. Ey müminler! Size bir emanet bırakıyorum ki... ...Ona sağladıkça sapıklığa ve dinsizliğe düşmezsiniz. Bu emanet Allah'ın kitabı Kur'an ve benim sünnetimdir. Yani... İlhamınızı bu iki kaynak dışında arar ve bu iki kaynağı bir tarafa bırakarak başka kaynaklardan hayat düsturları ve yaşam tarzları alırsanız hiçbir zaman kurtulamayacağınız buhranlara düşersiniz. Hz. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bir kısmını yukarıda zikrettiğimiz hutbesini verdikten sonra şahit ol yarab. Şahit ol ya Rab diyerek görevini yerine getirdiğini ve Allah'ın emirlerini insanlık için gelen son dini yani her türlü yaşamları için zaruri ve ilahi olan İslam hükümlerini insanlara tebliğ ettiğine Allah'ı şahit tuttu. Bu öyle bir şahit tutmaydı ki hiçbir insan bunun mesuliyetinden kurtulamayacak ...yaptıklarının hesabını yani amel defterini Rabbine sunacaktır. Daha sonra Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem orada bulunanlara sormuştu. ''Ey insanlar Allah'ın emirlerini size tebliğ ettim mi?'' Orada bulunanlar şu cevabı verdiler, tebliğ ettin ya Resulallah. Bunun üzerine Hz. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ellerini kaldırarak, Ya Rabbi sen şahit ol dedi. Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem ve daha haccından sonra tekrar Medine'ye döndü. Onun insanlara söyleyeceği şeyler sona ermiş, din kemale ulaşmıştı. Kıyamete dek Allah'ı sevenler için din olacak Kur'an tamamlanmış, insanlık için tek nizam İslam kabul edilmişti. Onun için Allahu Teala şöyle buyuruyor: Bugün size dininizi kemale erdirdim. Üzerinizdeki nimetimi de tamamladım ve size din olarak her türlü hayat nizamı olarak İslam'ı seçtim ve bundan razı oldum. Yani insanoğlu hayatının bütün uygulamalarında İslam'ı örnek olarak alacak, ondan başkasına ...meyletmeyecektir. Hz. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem... ...vedacından Medine'ye döndükten sonra... ...ancak iki ay yaşadı. Kendisine emredildiği gibi... ...dos doğru bir hayat sürdü... Ve o doğruluk, ahlak, güzellikler içerisinde hayatını tamamladı.